Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Nisan ayı başında Mersin Limanı'nda yakalanan pirinçlerin genetiği değiştirmiş olduğunun İTÜ raporlarıyla kanıtlanmasının ardından Greenpeace Akdeniz yeni bir imza kampanyası başlattı. Greenpeace'in geçtiğimiz yıl gıda amaçlı GDO başvurularının geri çekilmesi için yürüttüğü kampanyaya 400 bine yakın insan katılmış ve gıda amaçlı GDO'ların ülkemize girmesi engellenmişti. Bu kez de hedef bulaşma adı altında GDO konusunu esnetmeye çalışan yasa tasarısının geri çekilmesi ve gıdadaki GDO'ların hemen kanunla yasaklanması. Geri dönüşü olmaz sloganıyla www.geridönüşüolmaz.org sitesi üzerinden yürütülen kampanya ile ilgili bilgi veren Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç İTÜ raporlarının GDO skandalıyla ilgili hem Amerika Birleşik ABD Büyükelçilik etkilerinin hem de bakanlığın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardığını söyleyerek GDO'lara ben de karşıyım diyen ve GDO'lu yemle beslenen hayvanların ürünlerinin etiketleneceği sözünü veren Bakan Mehdi Eker'in mevcut yasayı esnetme çabasını kabul edilemez dedi. Yapılan araştırmaya göre tespit edilen pirinç örneklerinde hem Amerika'da üretilen LL601 hem de Çin'de üretilen BT-63 kodlu geydoğlu pirinçlere rastlandı. Aynı pirinç örneğinde bu iki geydoğu çeşidinin bir arada olmasına dünyada ilk kez rastlanıyor. İmzalar için geri dönüşü geridönüşüolmaz.org sitesi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Bayramiç Tohum Takas Şenliği'nde 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu Bayramiç Gerçek Gıda Bildirgesini kabul etti. Herkesin kendi gıdasını özgürce yetiştirmeye ve onu yetiştirecek kirlenmemiş bir toprağa hakkı olduğunun belirtildiği bildirgede gerçek gıdanın genetiği değiştirilmiş organizmalar olmadan doğaya, emeğe, toplum ve insan sağlığına saygılı olarak üretilmiş, işlenmiş ve dağıtımı yapılmış gıda olduğu vurgulanarak Gerçek gıda sorumluluk hisseden bireylerin harekete geçmesiyle üretim ve tüketim tercihlerini ortaklaştırmalarının üzerinde yükselecektir. Bu bildirgeyi imzalayan bizler kuracağımız bağlantılarla iletişim ve etkileşim içerisinde gıda güvencemizi de gıda güvenliğimizi de el birliğiyle oluşturacağız deniliyor. Türkiye'nin ilk ve tek sertifikalı B Corporation markası Mikado sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı şirketi oldu. B Lab'ın 20 ülke ve 25 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyisi mottosuyla B etki analizi kriterlerinden süzerek seçtiği 67 şirketin arasında Türkiye'den Mikado da girdi. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir girişim olan B Lab tarafından hazırlanan ikinci yıllık Best of the World yani dünyanın en iyisi listesinde yer alan Mikado, toplum ve çevreye etkisi açısından yapılan değerlendirmede ilk %10'luk dilimde yer aldı. B Corporation'lar yani B şirketleri sosyal ve çevresel sorunların çözümünde iş dünyasının gücünü kullanan yeni nesil şirketler. Bugün iş dünyasında başarıyı tekrar tanımlamak için çalışan 700'den fazla sertifikalı B şirket bulunuyor. B Lab'ın kurucularından olan Cohen Gilbert Bir şirketin geliri hikayenin yalnızca yarısını anlatır. Bugünün en başarılı şirketleri aynı zamanda pozitif yani olumlu sosyal ve çevresel etki yaratmak zorundadır. Seçilen bu şirketler sadece dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyisi olmak için çalışmaktadır, diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi araştırmasında, 51 familyeye ait 187 cins bitki, 96 kuş, 20 memeli, 16 sürüngen ve 4 tane de iki yaşamlı türü tespit etti. Flora istatistik çalışmalarında tespit edilen türlerin 26'sının Türkiye'ye özgü bitkiler olduğu belirtiliyor. Bunlar içinde ilk kez 1974'te Kreuter tarafından Meis adasında bulunan yabani havucunda yer alması Türkiye için yeni bir kayıt oldu. Nesli ve tehlike altında olan Onopordum rodense'nin bu ülkede ilk kez kaydedildiği aktarıyor. Bölgede tespit edilen 96 kuş türü arasında ise doğal ve doğal kaynakların korunması için uluslararası birlik yani IUCN koruma kriterlerine göre Tehlikeye yakın statüsündeki adam artısı ve kuzgun ile zarar görebilir statüsündeki küçük kerkenizde yer aldı. Araştırmada ayrıntılı biyolojik çeşitlik envanteri ile insan kullanımının bu çeşitliliğe etkileri de incelenecek. Bölgedeki bazı alanlar barındırdığı tür çeşitliliği ve insan kullanımlarıyla ilişkileri bakımından hassas bölge olarak tanımlandı. Kayseri'nin Kara Hıdır Köyü, Buğday Derneği'nin Tatuta Projesi'ne katıldı. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Organik Tarım Biriminin Bünyan ilçesi Kara Hıdır Köyü'ndeki organik tarım projesi kapsamında köy muhtarı Süleyman Orhan Tatuta Projesi'ne dahil oldu. 2012 yılında 12 üreticiyle sertifikalı organik tarıma başlanan köyde kapsamlı doğa dostu turizm faaliyetleri de yapılması planlanıyor. Çiftlik bu yazdan itibaren konuk olarak Ağustos-Eylül aylarından itibaren ise gönüllü olarak ziyaret edilebilecek 240 nüfuslu kara hıdır, İç Anadolu'nun etrafındaki meşe ormanında keklik ve tavşanları, yanı başındaki Tuzla Gölü'nde Flamingo, Angıt, Turna ve ördekleriyle keşfedilmeyi bekleyen güzel köylerden bir tanesi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özeğümlü. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.